Namaz kılarken ikinci rekattan sonra oturuşu anlatıyor değil mi? Evet hocam. İkinci oturuş i̇lk, değil de ilk oturuş aslında. İlk oturuşu söylüyor. İlk oturuşta diyelim ki öğlenin ilk sünnetini kılıyoruz veya öğlenin farzını ikindinin farzını akşamın farzını veya yatsının farzını kılıyoruz. İlk oturuşta sadece Ettehiyyatü'yü okuyacağız. Ettehiyyatü Biter bitmez de ayağa kalkmamız vacip. Aya kalkmadık, unuttuk, bir süre bekledi isek veya unuttuk da salli bari'ye salli geçtik. okuduk, artı bari'yi okuduk veya salli duasının Allah'ın ve salli duasının yarısını okuduk ise veya daha fazlasını okuduk isek, efendim, aya kalkma vacibini terk ettiğimiz için namazımızın sonunda seyif secdesi yapmamız gerekir. Evet. Birinci sorunun cevabı olacak. Elhamdülillah. Yani. Teşekkür ederiz. İkinci yani sorusu ilk oturuşta e, Allahümme salli dedi Tehiyyattan sonra Hı. Allahümme salli dedi Hatırına geldi ayağa kalkar bir şey gerekmez. Veya Allahümme evet. salli diyecek kadar Durdu hatırına geldi Hemen ayağa kalktıysa bir şey gerekmez. Allahümme salli Ala Muhammed dedi Veya bu kadar beklediyse Veya daha fazla okudu veya daha fazla beklediyse Yine ayağa kalkacak. Ama, Ama sonunda seyir Sonunda seyir yapacak. Sonunda